Evlat edinmek helal midir? Bir diğer sorumuz. Evlat edinmek bugünkü manasıyla İslam hukukunda yok. Şöyle ki, şimdi bunu söylediğimiz zaman insanlarımız yanlış anlıyorlar. Evlat edinmekle bir bakıma muhtaç, korumaya muhtaç bir çocuğu, bebeği, yavruyu alıp himaye etmek, yetişmesini sağlamak, cemiyete katılımını sağlamak, Yararlı bir insan olmasını sağlamak. Hatta büyüyünce kadar göz kulak olup evlenmesini sağlamak. Bunlar dinimizin teşvik ettiği şeyler. Ancak hukuki manada bugünkü anlamda evlat edinme Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam zamanında Kur'an-ı Kerim'in hükmüyle kaldırılmıştır. Hmm. Ne demek kaldırılmıştır? Bir insan, bir başkasının çocuğu bu benim çocuğumdur diye alıp benimseyip kendi mirasçılar arasına katamaz. İki, evlat edinmiş olmakla, yani bu benim evladımdır demekle onun evladı olmayacağı için de e, mahremiyet yasakları da ortadan kalkmış olmaz. Dolayısıyla himayeye alınacak olan çocuk noktasından bu iki şeye dikkat etmek lazım. Haramlık, helallik, evlilik meselesi açısından, bir de mirasçı olup olmaması açısından iki şey var mevzu mevcut hukukla İslami e, görüş arasında dolayısıyla ben çocuğum e, bir evlat edindim üzerime bunu kaydettirdim iki tane daha çocuğum var o çocuğu e, siz üzerinize kaydettirseniz bile o çocukla beraber iki çocuğunuz varken üç çocuğunuz olmuş saymaz hmm. onu yok sayar hangi açıdan? miras açısından ya evlenme yazar söz konusuysa onu yabancı sayar bunun dışında evlat edinme e, himayet me manasında vardır, teşvik edilmiştir. Ama hukuki sonuçlar doğuracak evlat edinme dinimizde yoktur. Evet.